Hayatı boyunca içki içmiş bir kişi, dünyası değişmiş bir kişinin ahiretteki durumu nedir demişler. Şimdi tabii ki bir insan büyük günah işlediği zaman, Ehl-i Sünnet itikadı gereğince biz mümin ve Müslüman olduğu sürece bu kişinin, imansız olarak göç ettiğine hükmedemeyiz. Evet. Öncelikle bunu söyleyelim. Yani kişinin günahı ne kadar büyük olursa olsun tevhid inancına sahip olduğu sürece yani bir Allah inancına sahip olduğu sürece İslam'ın bütününe inandığı sürece Kur'an'ın bütününe inandığı sürece bu kimse iman çerçevesindedir, iman dairesindedir. Biz e, bu kişinin mümin olduğuna hükmederiz. E, böyle bir kimsenin tabii ki ahiretteki durumu ne olabilir? Ahiretteki durumuna baktığımız zaman, e, gerek Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, gerekse sevgili Peygamberimizin hadislerine baktığımız zaman, durumunun hiç de iç açıcı olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani, ee, Cenab-ı Hak da tabii ki kullarını bağışlamak için, affetmek için kullarının kendine yönelmeye, yönelmeye davet ediyor. Mesela e, daha e, bugün de e, okumuş olduğum e, bir ayeti kelime de böyle Kur'an'ın kelimin tefsine bakarken Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Bu en istağfiru Rabb Rabbinizden istiğfar ediniz, tüm mâtubu ileyi, sonra ona yöneliniz." diyor. Yani bizleri kendisine yönelmeye davet ediyor. Şimdi Allah'a yönelmeyen bir insan, hayatı boyunca Rabbine yönelmeyen bir insan, Rabbinin rızası doğrultusunda hareket etmeyen bir insanın ahirette nelerle karşılaşacağını tahmin etmek pek de zor değil. Allah yardımcılar olsun demekten başka bir şey söyleyemiyoruz. Bize de amin demek düşüyor hocam amin. inşallah.